Meseleler olmak üzere iki kısımı ayrılır şeklindeki taksimat ne kadar doğrudur? Din, asli ve feri meseleler olmak üzere iki kısımı ayrılır şeklindeki taksimat ne kadar doğrudur? Bu husus hakkında Şeyhül İslam İbnu Teimiyeye baktığımızda, buraya dikkat edin, özellikle bu husus üzerinde durduğunu, önem gösterdiğini, bunların tarif ettiği şekliyle, dini, asli ve feri meseleler olmak üzere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 Bakın şimdi tabaka tabaka. Dikkat edin. Bu hususta Şeyhül İslam'a şiddetle karşı çıkanlar olmuştur. Ve İbni Teymiyyeden başka hiç kimsenin bu taksimatı inkar etmediğini, bu taksimatı inkar etmenin İbni Teymiyyenin bir bidatı olduğunu söyleyenler olmuştur. Hatta, bakın bunlar tabaka tabaka, şiddetli karşı çıkanlar olmuş. İbni Teymiyyeden başka kimsenin bunu söylemediğini inkar edenler olmuş.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 Hatta devam ediyorum, orayı da burada yazdım. Hatta yine selefi bazı ilim talebeleri, Şeyhül İslam'ın bu konu hakkındaki birbirinden farklı görülen sözlerinden dolayı İbnü Teymiyen'in neyi kabul ettiğini, neyi anlatmak istediğini anlamakta zorluk çekmişlerdir. Halbuki bu hususta kardeşler, halbuki bu hususta doğru olan, ilmi olan, tahkiki olan Şeyhül İslam'ın söyledikleridir.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 Şeyhül İslam İbn Teymiyye'ye bakıyoruz. Mecazı inkar etmiştir şiddetle. Hatta onun en büyük talebelerinden İbnül Kayyim, Savaikul Mürsel'de tâğut demiştir mecaza. Lugatın tâğutu mecazdır demiştir. Yine aynı şekilde İbn Teymiyye ahat ve mütevâtiri inkar eden birisidir. İbn Teymiyye'yi anlamayanlar İbn Teymiyye'nin ahat ve mütevâtir şeklindeki bir ayrımın kabul ettiğini söylerler. Bugün biz nice müteahhir ilim ehli görüyoruz. Alim dahi. Bakın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 isterse de bazı şer'i konularda olsun yapılan bütün taksimatlar, kısımlandırmalar. Mesela işte tevhid üç ayrılır. Rubiyet, uluiyet, isim sıfat tevhididir. Allah'ın sıfatları ikiye ayrılır. Zatî sıfatlar, fiili sıfatlar mesela. Ondan sonra din din ikiye ayrılır. Usulü'd-din, furuu'ud-din. Dinin asli meseleleri, fer'i meseleleri. İşte dil ikiye ayrılır. Hakikat ve mecaz. Al- Anlat, al- sünnet ikiye ayrılır. İşte mütevâtir ve ahad. Her neyse aklınıza gelen bütün taksimatlar. Ne diyoruz? Bütün bu taksimatlar, kısımlandırılmalar sadece birer nedir arkadaşlar?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 Aslen ıstılah da tartışmada itiraz yoktur. La muşahete fil ıstılah. Bu lafız özellikle müteahhir dönemde mütevatirdir bu lafız. La muşahete fil istilah. Nedir? Aslen ıstılah da bir tartışma, bir itiraz yoktur. Yani sen lafız kötü olmadıktan sonra meramını istediğin lafızla ne yapabilirsin? Anlat, anlatabilirsin. Bunda herhangi bir ne yok? Sıkıntı yok. Bakın buraya iyi yakalayın. Lafızları yönünden ele almaya gelince bu tür ıstılah ve taksimlerde esas olan şudur. Aslen ıstılahta tartışma itiraz yoktur. Ancak söz konusu olan bu ıstılahların, bu taksimatların e, itiraz yoktur sözün, sözü. Burada Mustafa Öztürk'ün tercümesi bitiyor. Evet. Ancak söz konusu olan bu ıstılahların, bu taksimatların anlamları olunca durum değişir.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 tarif ettiği şekliyle İbn-i Teymiye Rahimovla dini usul ve furu veya hakikat ve mecaz veya ahat ve mütevatir şeklinde ayırt edilmesinin batıl olduğunu söylemiştir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden İbn-i Teymiye Rahimovla bu noktada anlayamamışlardı insanlar. O yüzden buraya alıyorum diyorum ki ancak söz konusu olan bu ıslahların bu taksimatların anlamları olunca durum değişir.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 zikredilen lafızlarla tabir edildiği takdirde aslen bunda herhangi bir sakınca yoktur. Az önce de belirttiğimiz gibi la mushahhate fil ıslah nedir? En el asle enhu la mushahhate Asıl olan kullanılan ıstı, ıstılahta tartışmanın itirazın olmamasıdır. Kullanılan lafızlarda da çok bir sorun yok. Sorun olan içerisine yüklenen manalarda.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 veya Furu'ud-din şeklindeki mi inkar ettiğini göremezsiniz. İşte birileri İbn-i acaba inkar etmiyor mu diye takıldığı nokta burasıdır. Birileri de acaba İbn-i inkar ediyor mu, ediyorsa niye ısulü din tabirini başka yerlerde kullanıyor şeklinde girdiği sıkıntı asıl da burasıdır işte. Her ne kadar Şeyhul İslam İbn-i bir grup kimse bu taksimat hakkında... Her ne kadar Şeyhul İslam, İbri Teymiye ve bir grup kimse bu taksimat hakkında olumsuz sözler sarf etmiş olsalar da sarf etmiş oldukları bu sözler mesela, usul, mesela uluhiyet tevhidi meselelerini veya isim sıfat tevhidi meselelerini usulü din dinin asli meseleleri diye isimlendirilmesini doğru bir isimlendirilme olarak görmedikleri anlamına gelmez. Yani İbni Teymiye'nin bir bazı yerlerde usulü din ve furuğu din şeklinde bir taksimatı inkar etmesi, mesela uluhiyet tevhidini bu usulü dinin içine sokmadığı anlamına gelmez. Hangi ilmehli gösterebilirsiniz uluhiyet tevidi usulü dinden de değildir diye diyen, değil mi? Bilakis bu meselelerin usulü din, dinin asli meseleleri şeklindeki isimlendirmenin doğru bir isimlendirme olduğu hususu, mana.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 bazı ehli sünnet aydın kişiler, ilim talebeleri, kele ehlinin safına da farkına varmadan girmişler veya neden birileri İbnü Teymiyi tam olarak anlamamışlar veya İbnü Teymiye neden neden e, bu taksimatı şiddetle karşı çıkmış bunu beyan ediyoruz. Şimdi biz İbnü Teymiyi özet olarak söyledik neden şiddetle karşı çıktığını, neden de batıl anlamlar yükledikleri için. İyi de bu yükledikleri batıl anlam ne?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 Yani bütün bu tehlikeleri görüyor ve önünden tedbir alıyor ve şiddetle saldırıyor ve başka yerde de adil bir insan olduğu için bu lafı kullanıyor. Aynı şekilde bu mecaz meselesinde de böyle. Ve Şeyhul İslam bu mantığını seleften almıştır. İmam Ahmed'e baktığımızda mecaz tabirini kullanır. Halbuki Şeyhul İslam İbni Teymiye diyor ki ümmette icma vardır ki mütekaddim geçmiş dönemden hiç kimse mecaz tabirini kullanmamıştır.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 Ameli meseleler, işte başörtü Fırat'tandır oradan geliyor. Ameli mesele, çok takma yani. Anladık mı? Nasıl ameli olduğu için, nasıl dinin e, asl aslından olmuyor, dinin olmazsa olmasından olmuyor demektir bu. Bakın, aynı şekilde usulü din, dinin aslı meseleleri, ilmi meselelerdir şeklinde yapılan ikinci tarif de batıl bir tariftir. Çünkü bu tarife göre, dinin aslı meseleleri itikat meseleleriyle alakalıdır.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 Ameli olmadığı halde, sadece mahalli kalp olduğu halde dinin asli meselesi değildir. Halbuki bunlara göre mahalli kalpse ne olması lazımdı? Dinin asli meselesi olması lazımdı. Doğru değil mi? Bu tarife göre. O yüzden orada ne diyoruz? Bakın burada ne diyoruz? Aynı şekilde usulü din, dinin asli meseleleri ilmi meselelerdir şeklindeki yapılan ikinci tarif de batıl bir tariftir. Çünkü bu tarife göre dinin asli meseleleri itikad meseleleriyle alakalıdır.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 İhtilaflı bir meseledir. Doğru mu? Hatta İmam Taberi önünün işittiğine dair icma şey e, cumhura nispet etmiştir ehli sünnette. Alâ kulli her bu ihtilaflıdır. Ama bununla birlikte bakın kardeşler bu dinin asli fıkh meselesinden sayılmamıştır. Ehli sünnetin icmasıyla. İşte biz farkına varmadan kelam ehlinin safına girmişiz. İşte bu tarifi biz bu tarif yönüyle ele aldığımızda kelam ehlinin tarif ettiği yönüyle ele aldığımızda ehli sünnetin bu konuda sapık olduğunu söylemiş oluruz.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 ancak bu terimi kullanmakta herhangi bir sakınca yoktur dememiz bu terimi belirtilen şartıyla birlikte kullanmanın cevazı babındandır. Yoksa bu ehli i sünnet vel cemaatin menhecini takdir etmekte kullan kullanılması gerektiği veya usulü din meseleleri takdir edilirken kullanılması gerektiği babından değildir. Yani biz buna kullanabilirsin diyoruz ama...